Dün sizlere BP'nin Meksika körfezindeki petrol sızıntısını önlemek için yeni bir kapak kullanacağını duyurmuştuk. Sızıntıyı durdurmak için yapılan bu yeni denemenin ilk adımı tamamlandı. Yeni kapak takıldı. Ancak işe yarayıp yaramayacağını anlamak için bir iki gün daha beklemek gerekiyor. Bu arada Obama hükümeti derin sularda sondaj konusunda yeni bir moratorium ilan etti. Bu yeni kararda 150 metreden daha derinde yapılan tüm sondajların yasaklandığı ifadeleri artık yer almıyor. Bunun yerine derin sularda kullanılan bazı platform tipleri ve sondaj teknikleri yasaklanıyor. Hükümet yasağın yeni formüle edilmiş biçiminin mahkeme önünde de onay bulmasını umut ediyor. Çünkü Louisiana'da petrol hisselerine sahip bir yargıç geçen ay derin sularda sondaj kuyusunda ilan edilen 6 aylık moratoryumu iptal etmiş ve bu yüzden de toplumsal tepki çekmişti. Küresel ısınma ve mercan madenciliği nedeniyle yükselen sular binlerce Panama yerlisini ana yurtlarını terke zorluyor. Dalgalarının önünün kesilmesine yardımcı olan mercan resiflerinin madencilik sebebiyle tahrip edilmesi de bu felaketin yaşanmasında büyük rol oynuyor. Curtis Sudgup, Panama takım adalarının kuzey doğusunda bir ada grubu, adalarda yaşayan 32 bin nüfusa sahip Kuna halkının yarısı tahliye edilecek. 2007'de Birleşmiş Milletler deniz seviyesinde 2011'e kadar 18 ila 59 santimetre arasında bir yükseliş tahmini yapmıştı ancak bu tahmine Grönland, ve Antarktika'da eriyen buzulların yükselen erime hızı dahil edilmemişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon bu yüzyılın sonuna kadar deniz seviyesinin 2 metre yükselebileceğini ve bunun Tokyo, Shanghai, New Orleans ve hatta İstanbul'un da içinde bulunduğu birçok şehirde milyonlarca insanın evsiz barksız kalarak göç etmesine sebep olabileceğini söyledi. Hala dünya liderleri küresel ısınmanın en büyük sebebi olarak gösterilen sera gazlarının salımını engellemek adına herhangi bir gelişme kaydedebilmiş değiller. Bu yıl Meksika'da yapılacak olan iklim değişikliği konferansında konuyla ilgili gelişmeler sağlanmasını umuyoruz. Bakalım göreceğiz bu sonbaharda. Türkiye'nin İran nükleer programına ilişkin girişimlerindeki rolü konusunda çelişkili haberler yayınlanıyor. Tehran Times gazetesi İran Dışişleri Bakanı Manuçer Motaki'yi kaynak göstererek İran, ABD, Rusya ve Fransa'da oluşan Viyana grubu, Türkiye ve Brezilya'nın İran'ın nükleer programının müzakerelerine dahil edilmesi yönündeki önerisini kabul etti haberi yayımladı. Ancak uluslararası bir haber ajansına konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili ise Hillary Clinton'ın pazartesi günü Ahmet Davutoğlu ile yaptığı 45 dakikalık telefon görüşmesi sırasında Türkiye'nin İran'ın nükleer programının meselesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bırakmasını istediğini, Davutoğlu'nun da Clinton'ın bu talebini kabul ettiğini öne sürdü. Söz konusu ABD'li yetkilinin açıklamasını değerlendiren bir Türk diplomatik kaynağı ise, ihtimal vermiyorum biz artık bu işin dışında kalamayız dedi. Halbuki nükleer ile ilgili sizde hastsızlanma dışında her şeyin dışında kalmak en hayırlısı. Karadeniz'deki yaşamı yok eden enerjilere karşı mücadele eden Karadeniz İsyandadır platformu Kip düzenlemiş olduğu ve iki hafta sürecek olan Karadeniz Yaşam Yolculuğu Hopa'da yapılan basın açıklamasıyla başladı. Kip aktivistleri açıklamalarında Karadeniz sahil yolu ile denizden koparıldı ve Çernobil ile ölüme terk edildi. Şimdi de HES projeleri ile vadileri ve dereleri şirketlere satılıyor, nükleer santral projeleri ile tehlikeli atık çöplüğüne döndürülmek isteniyor Şirketlerin kar amacı yürüttüğü bu yok oluş projeleri yaşam alanlarımızı geri dönüşü olmayan bir yıkım sürecinin içerisine sokmuştur, dediler. Yalova Akkim'den Bursa'ya hidroelektrik asit taşıyan tankerin kapağı yolda açılınca tanker içindeki 12 ton hidroklorik asit karayoluna aktı. Yalova çıkışında yaşanan olayın ardından trafiğe kapanan yolun temizlenmesi için itfaiye ekipleri suyla yolu yıkadılar. İtfaiyeciler zehirlenmemek için gaz maskeleri kullanırken kazanın yaşandığı yerin çevresinde yoğun bir asit dumanı meydana geldi. Suyla etme çalışmalarının ardından Yalova-Bursa Karayolu'nun ilgili şeridi ancak bir saat sonra trafiğe açılabildi. Akkim'in bağlı bulunduğu şirketler grubu aynı zamanda fosil yakıtlı enerji yatırımları ile de ilgili. Halbuki fosilden artık tamamen vazgeçmemiz, bunun yerine yenilenebilir enerjilere yönelmemiz, üretim ve kullanımın tamamen toksiklerden arındırmamız gerek. Ekonomimizin bir ağaç veya bir orman gibi, hatta bir göl gibi doğanın bir parçası haline gelmesi gerekiyor. Asit saçmayı durdurmamız gerekiyor. CHP'den 6 ve BDP'den 2 milletvekili geçtiğimiz hafta meclis önünde gerçekleşen ve gözaltıyla sonuçlanan eylemden sonra nükleer karşıtlarıyla buluşarak, 170 bin imzayı teslim aldı. İki partide konuyu genel kurula gündeme getireceğini açıkladı. Bugün başlayan genel kurulda toplumda oluşan nükleer karşıtı tepkinin BDP ve CHP taraflarında ele alınması e, bekleniyor. Kulaklarımız bunları dinliyor olacak. Petrolden ve kömürden kurtulmuş, nükleersiz, yeşil ve barış dolu bir dünya için Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği